Gusül abdestimiz yokken saç kestirilebilir mi veya boyatla, e, boyatılabilir ben, mi? Gusül abdestiyle ile hiç alakası yoktur. Saç boyamak e, saç üzerinde tabaka meydana geliş, getirmediği için hı hı. saç boyamanın bizatihi gusül abdestiyle ile bağlantılı bir engeli yoktur. Ama gündelik hayatımızda saçımızı boyayıp sokakta bir hanımsak öyle gezmek yahut da işte erkeksek peygamberimizin işte şu renge, siyah renge boyamayın şeklindeki tavsiyesi onu da dikkat almamız icap eder. Bunlara dikkat etmek lazım. E Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam başka bir konu ama olsun saçınızdaki, sakalınızdaki beyazları seçip ayıklamayın buyuruyor. Onlar müminin nurudur, aydınlığıdır buyuruyor. Aslında hadisatında söylenmek istenen şey belli bir yaşa geldin, kendini kandırmaya çalışma. Hedefe doğru gidiyorsun, tedbirini al uyarısını ...insanın kendine bakarak almasından dolayıdır. Kısaca söyleyeyim, gusül abdesti icab, alması icab eden bir insanın bir an evvel gusül abdestini alması gerekir. Ama öyle oldu ki, efendim gusül abdesti alması henüz mümkün değil, almaması icap ediyor. Özellikle hanımlar böyle olabilir. Ve o arada saçların boyatayım derse, e, ya boyatabilir ama niçin boyatıyor, nerede boyatıyor, o, o detaylar ayrı şeydir. Tekrar söylüyorum, boyatmaların yani saç boyamaların bizzatki kusurla bağlantısı olumlu veya olumsuz yoktur. Evet.